Müzeine ile alışverişimiz yok, neden karşımıza geçip silahlarını şakırdatıyorlar, dedi. Sonra Cüheyne kabilesi kumandanlarıyla beraber 800 kişiyle geçtiler, onların dört bayrakları vardı, birini Ebu Zura Mabed bin Halit, birini Süveyt bin Sa'd, birini Rafi bin Mukiz, ötekini ise Abdullah bin Bedre taşıyordu, Ebu Süfyan'ın hizasına geldiklerinde tekbir getirdiler, sonra Leiz, Damre ve Sa'd bin Bekrin oğulları olan Kinane kabilesi 200 kişi olarak geçtiler, onların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 Hazreti Muhammed'in size açmış olduğu savaşta sizin için bir hayır vardır, çünkü böylece hepiniz Müslüman oldunuz, dedim.